sefer etmiş. Ehli sünnetin hadis dalında büyük alimlerinden bir tanesi İbn Hacer el Askalani. Bildiğiniz dediğimiz gibi 773 yılında Mısır'da doğuyor. Kendisinden önceki alimlerin sünneti üzerine ilim talebesine Allah'ın kitabını ezberleyerek başlıyor. 9 yaşında Allah'ın kitabını ezberlemiş ve kendi bulunduğu mıntıkadaki alimlerden o dönemdeki alimlerin hepsinden hadis dalında, fıkıh dalında veya Kur'an-ı Kerim'in kıraatler ile alakalı dallarında eğitim oluyor. Daha sonradan Hicaz'a, Mekke, Medine'ye, Şam'a, Beytülmaktis'e, Yemen'e başkenti olan San'a'ya ilim talep etmek için seferler düzenliyor. Ki o dönemlerde biliyorsunuz şartlar bugünkü gibi kolay değil. İlim talep etmek olsun, sefer olsun, ama bunların hepsine Allah'ın rızasını kazanmak için katlanıyor. Ve bugün biz yani yaklaşık olarak 700-800 sene sonra İbn Hacer'den büyük bir sena ederek, onu överek bahsediyoruz. Eserlerinden istifade ediyoruz. İbn Hacer'in hocaları var. Bunların bir tanesi Siraden Buhayhini. Bunun yanında fıkıh okuyor. Daha sonradan Hafızalar Iraklı var. Bunun yanında 10 sene kalıyor. Bundan da ilim tahsil ediyor. Daha sonradan dediğimiz gibi bu seferleri yapıyor. İlmini tamamlıyor. İçinde bulunduğu yaşadığı dönemdeki emirler, valiler tarafından kadı görevi, kadılık görevi veriliyor. Bunu en iyi şekilde eda ediyor. Aynı zamanda Esher Camisi'nde ve Amr bin As adı altında olan bir camide fetvalar veriyor, dersler okutuyor. Ve Hicri 852 yılında vefat ediyor. Vefat ettiği zaman 79 yaşında. İle aynı şekilde Mısır'da vefat ediyor. Bu, e, Bunun birçok eseri var. Yaklaşık olarak 150 tane bugüne kadar bıraktığı eserler var. İbn-i Hacer As Askalani'nin. Bunların en önemlisi, en çok yaygın bunda tanınmış olan Fethul Bari var. Belki hepiniz duymuşsunuzdur. Sahih Buhari'nin şerhi bu kitabı yazarken 25 sene de bu kitabı bitiriyor. i̇bn Hacer al askalani 25 sene zaman zarfında bu kitabı bitiriyor. Ve bunun mukaddime dediğimiz giriş kısmını 4 senede yazıyor. Geri kalan kısmında kitabı tamamlıyor. Ve şu anda günümüzde Sahih Buhari'nin en muteber alimlerin, ilim talebelerin döndüğü en muteber şerhi i̇bn Hacer'in yazdığı bu Fethül Bari'dir. Bunun dışında başka bir eserini ticke edelim. Tehvii bu Bu da ricel ilmiyle alakalı hadislerin ravileri var ya senet kısmında işte mesela Ahmet Mehmetten Mehmet Ali'den bu şekilde gelen bu ricel ilmindeki o geçen ravilerin nerede yaşadıklarını, nerede doğduklarını, hangi zamanda yaşadıklarını, bu kişiler güvenilir sikar kişiler mi? yoksa yalancılar mı? Kavmi arasında metruk terk edilen insanlar mı? Bunların hepsini, bu hadislerde geçen kişilerin hepsini bu kitabında ne yapıyor? Onların tercümelerini zikrederek bu kitabı da aynı şekilde alimlerin ve ilim talebelerin hadisinin rical ilmiyle alakalı kısmında döndüğü istifade ettiği bir eser. Bunun haricinde El-İsabe diye bir eseri daha var. Bu da Sahabenin tercümesiyle alakalı. Nerede yaşadılar? Kimdir? Kabilesi nedir? Hangi dönemde Müslüman oldu? Yani sahabe hakkında bilgiler Bu aynı şekilde ondan kimler hadis rivayet etti? Aynı şekilde bu eseride, El-İshabe dediğimiz bu eseride en meşhur eserlerinden bir tanesi. Dördüncü olarak da bu okuyacağımız kitabı zikredebiliriz. Bulugul Meram Min Edilletil Ahkâmi Bununla ilgili de eğer şey yapacak olursak. Blokul meram. Blok ulaşmak demek. Elmaram amaç, gaye, talep, istek. Blokul meram min edilletil ahkam. Yani ahkam hadislerinden amacımıza, talep ettiğimiz, dindeki araştırdığımız o fıkıhla alakalı olan bölüme ulaşmak. Bunları ne yapıyoruz? Ahkam hadisleriyle bu amacımıza, bu gayemize bu kitap vasıtasıyla ulaşmış oluyoruz. Tabii bu kitap muhtasar bir kitap. Yani özet bir kitap. Hadis kitaplarına genelde baktığınız zaman işte Sahih Buhari olsun, Sahih Müslümin, aynı şekilde Sahih olsun ve diğer sünnen kitaplarına baktığınız zaman şöyle kalın bir şekilde ciltler halinde tercüme edilmiş olduğunu görüyoruz. Bu kitap muhtasar bir kitap. İlim talebeleri için, hadis ezberlemek isteyenler için, ahkam hadislerini ezberlemek isteyenler için güzel bir kitap ve bugüne kadar yazıldığı günden bugüne kadar alimler arasında bilim talebeleri arasında kabul görmüş bir kitap. Bunun başlıca sebepleri var. Bunlardan inşallah birkaç tanesini zikredelim. En önemlisi deminden söylediğimiz gibi özet olması. Yani kitabın hacminin küçük olması. İkinci bir özelliği özelliklerden bir tanesi İbni Hacer tabi hadisleri açıklarken de göreceğiz. Hadislerin sonunda hadislerin hükmünü veriyor. Hadis sahih midir? Zayıf mıdır? Bunlar hakkında malumatlar da verdiği için ilim ehli arasından, ilim talabeleri arasından bu özelliğinden dolayı da kabul görmüş. Hem muhtasar hem de hadisin bize sahih mi, zayıf mı olduğu hakkında hükmünden bahsediyor. Aynı zamanda konu altında zikrettiği babın altında hadisin şahit olan bölümüne getiriyor. Mesela bakıyorsunuz bazı hadisler Yarım sayfa, bir sayfayken Orada konuyla ilgili olan kısmını getiriyor Ne yapıyor bize? Şahil olan kısmını ezberlememiz gereken Konuya delil teşkil eden kısmını Bize ne yapıyor? Kolaylaştırıyor Bu şekilde farklı bir özelliği var Aynı zamanda öncelikle İmam Sahih Buhari'den Ve aynı zamanda Sahih Müslümin Hadislerinden, muttefakun aleyh dediğimiz Hadislerden Her ikisinde eğer bu konuyla alakalı attığı başlıkla alakalı varsa bunları zikrediyor. Usta, Eğer bu konu hakkında kısa mısın biraz mı? bu konu hakkında ikisinden birisinde rivayet varsa bu rivayeti getiriyor. Yani ya sahibu aride veya müslimde ikisinden birisinde var o konuyla ilgili bir şey. Diğerinde yok. Öncelikle bunları takdim ediyor. Öncelikle bunları zikrediyor. Daha sonradan bunun peşine sinen sahiplerinin kitapları var. İşte Abu Davud'un, Tirmizi'nin, Nesai'nin, i̇bn Mace'nin veya da ondan sonra dediğimiz gibi İbn Kuzeymen'in veya işte Daru Kutni'nin Beyhaken'in konuyla ilgili şey varsa bunlarla da ne yapıyor getirdiği şeyi destekliyor yani eğer sahi bu harde müslimde varsa önce bunları zikrediyor eğer bunlardan ikisinden birisinde varsa rivayet önceliğini buna veriyor daha sonradan da ne yapıyor diğer Sünnen kitaplarından bunu destekleyerek yani senin aklında bir şüphe kalmasın bu konuyla ilgili senin önüne bu şeyi en iyi şekilde sunmaya çalışıyor. Başka bir faile zikredecek olursak, bu konuyla ilgili, yani ilim ehlinin arasında kabul görmesinin nedenlerinden bir tanesi de eğer hadiste illet varsa bunu da ne yapıyor? Zikrediyor. Mesela hadisteki illet dediğimiz şey hadisin metnine veya Ravi zincirine baktığımız zaman bir problem gözükmüyor. Hadise bakıyoruz, sahih diyoruz. Ama bazı alimler, alimler bunun illetli olduğunu söylüyor bu hadisin. Bu da hadisin de illetli olduğu mesela örnek olarak verirsek mesela ravi'nin vehmedi ravi. Bunu da açıklayalım. Mesela şöyle söyleyelim. Bir hadis, bir ilim vardır. Yakin olan, bilinen bir ilim. Bir de zan dediğimiz bir durum var zanda değildir. Kati, kesin bir, önümüzde bir ilim yok. Net olarak bilmiyoruz. Ama hak olan, doğru olan tarafa yakın bir görüşümüz var. Üçüncü olarak, şek durumu var. Tam ortadayız. Doğru olan bu muydu? Yoksa bu taraf mıydı? Bilmiyoruz. Bir de vehim dediğimiz konu var. Bu da, yaptığımız tercih doğru olan tarafa değil de yanlış olan tarafa yakın. Bunu da, tabii ki alimler hadislerin kriterlerini en iyi şekilde bilenler onlar. İbn Hacer da bu dalda deminden de söyledik. yazdığı eserler var ya, Tahdibu't-Tahdib, El-İsabe gibi. Bu tür eserlerinde de bu dalda önde gelen alimlerden olduğu için hadisin illetini bulmada, araştırmada uzman birisi. Bu hadisin illetini araştırmada bulma yöntemlerinden bir tanesi de ne yapıyorsunuz? Hadisin gelen bütün rivayet zincirlerindeki ravileri inceleyerek demin de örnek verdik ya mesela sika bir tane ravi var öbür tarafta saduk bir tane ravi var yani sikalığı, güvenilirliği ondan biraz daha düşük veya olayı anlaması, rivayet etmesi diğerine göre daha düşük bu hadislerin bütün yollarını topladığımız zaman ne yapıyoruz? buradaki ravi'nin vehmedip etmediğini o bize gelen o hadisteki o zinciri ne diyoruz? bu hadis illetli diyoruz değil mi? Yani bunu alimlerin tabii ki ayırıp şey yapacak. Yani bizim şu anda açıp da bu ravi hakkında konuşacak bir ilmimiz yok. Ne yapıyoruz? Bunu alimler bu şekilde yapmışlar. Bu hadise illetli demişler. Zahirine baktığınız zaman bir problem gözükmüyor. Ama ravilerini gelen yolları incelediğimiz zaman ravilerdeki bu vehim dediğimiz yani bir şeyi hakkında söylüyor. Ama ne? Söylediği söz doğru tarafa değil de yanlış tarafa yakın bir söz. Bu şekilde hadisin illetini zikrediyor. Eğer hadisin mutabatları, şahitleri varsa, deminden de söylediğimiz gibi, o hadisle ilgili farklı rivayetler varsa, bunları getiriyor. Aynı zamanda hadisle ilgili başka kitaplarda o hadisi şerh edecek ibareler varsa, ne yapıyor? Bu ibareleri de orada zikrediyor. Mesela Sahih Buhari'de konuyla alakalı bir şey var. Altında mesela bu konuyu açıklayan, manayı tehkit eden Mesela Ebu Davud'da başka bir hadis-i şerif var. Bunu da ne yapıyor? Bunun altında zikrediyor. Yani bu hadisi de bunun altında zikrediyor ki mana tam olsun. Bu yüzden dolayı da ne olmuş? İlim ehli arasında kabul görmüş bir kitap. Dediğimiz gibi muhtasar, özet bir kitap. Mübarek bir kitap. Bu zamana kadar ilim talebelerinin elinden düşürmediği, ahkam hadislerini ezberlediği bir kitap. Bu kitapta bazı geçen ibareler var. Eğer kağıt kalem önünde olan varsa not alsınlar. Mesela ilk hadiste diyor ki Anne bir hurrerat radıyallahu anhu, "Kale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Bahr, hu attahur maa'uhu al hilmiyatuhu." Diyor ki, "Akhraju arba." Yani bunu dört kişi, dört tane alim takrir etmiş. Bu kitabın mukaddemesinde İbn Hacer böyle kullandığı lafızları bize öncelikle açıklıyor. Mukaddemede bize açıklıyor ki hadislerin metninde geldiği zaman Ahracehu Erba dediği zaman ha biz diyoruz İbn Hacer burada bu alimleri kastediyor. Bu alimler kitaplarında bunu takrir etmişler. Bu hadisleri bu hadislere yer vermişler. Öncelikle diyor ki mesela mukaddemede diyor ki El muradu biseb'a mesela Ahracehu seb'a diyor. İbn Hacer. İleride gelecek hadislerde bunları göreceğiz. Buradan maksat İmam Ahmed'in Müsnedi İmam Buhari'nin Sahih Buhari'si, İmam, Buhari sahi İmam Müslim'in aynı şekilde Sahih'i. Ondan sonra Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbni Mace. Bunu şöyle kısaca özetleyelim. kutub Sitte diyoruz değil mi? kutub Sitte. Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbni Mace. Seba dediği zaman buna Kutub-i Sitte'ye de katıyor. i̇mam Ahmed'in Ahmet'in Müsned'ini. Eğer Ahlaca'u Seba yani yedi kişi diyorsa bize diyor ki bu hadis Kutub-i Sitte'de var. Artı İmam Ahmed'in müştedinde var. Eğer Ahra-cehu Sitte derse kim bu sitte? kutub, sitte. kutub sitte. Hepimizin bildiği kutub Sitte. Eğer Ahra-cehu Hamsa derse yani beş kitap derse o zaman bunun içinden, bu yedinin içinden Bukhari ile Müslimi çıkartıyoruz. Yani dört Sinan kitabı Ebu Davud Tirmiz'i Nesai İbn-i Mace ve Ahmet. Ahmet. Ahrecau Hamse. Eğer Ahrecau Erba derse, deminden okuduğumuz ilk hadisteki gibi Ahrecau Erba derse, buradan maksatta sünen sahipleri. Bu sefer Bukhari'yi, Müslim'i ve İmam Ahmed'i çıkartıyoruz. Geri kalan dört sünen sahibi Ebu Davud, Tirmizi, Nesai İbn-i Mace kalıyor. Eğer Ahrecau Selase derse 3 kişi derse, bu dört sahiplerinden en sonuncusu İbn-i çıkartıyoruz. Geriye kalan, üçü kalıyor. Eğer muttefakun aleyh derse, neyi kastediyor? Hep, hep, hep, hep, hep. Muttefakun aleyh derse, Bukhari ve Müslim'i kastediyor. Eğer bunları yazmak isteyenler varsa, var ahraca seba derse, yani 7 kişi tahrik etmiştir, tahrik etmiştir derse, Akhracahu seba. Akhracahu seba. Akhracahu seba. Derse kutubu Kutubu Doğru. Artı. Artı, İmam Mahmedi İmam Ahmet buna ekliyoruz. Yedi kişi oluyor. Akhracahu 7 kişi oldu. Sahiheinde muttefakun aleyh gibi. Sahiheinden iki sahi. Bukhariye müsledi. seba 7. Ahrecau seba, seba 7 demek. Yani 7 kişi, 7 tane alim kitabında bu hadisi takrıç etmişler. Bu hadise yer vermişler. Dedi ki kutubu sitte ile buna ziyade olarak İmam Ahmed'in müsnedi. Eğer ahrecau sitte derse kutubu sitte, bu zaten hepimizin bildiği. İki lidar. Ah, İmam Ahmed'i veriyoruz e değil mi Ha buradan İmam Ahmed'i çıkartıyoruz. Aklıca o sitte dediği zaman İmam Ahmed çıkıyor. İsterseniz bu Kutbu sitte de yazalım. Sahih Buhari. Bu lekân Kutbu sitte diyoruz. sitte neden oluşuyor? Bu altı kitap. Sahih Buhari. Mi? Yedisi oldu. Şimdi altıya geçiyoruz. Altıya geçiyoruz. Bu altıya açıklıyoruz. Kim bu altı? Evet. Sahih Buhari. Evet. İkincisi kim? Sahih Sahi Sahi Müslim. Üçüncüsü. Ebu Davud. Dördüncüsü Tirmizi. Beşincisi İbn-i Mâhı. Altıncısı Nesai. Veya da Nesai beşincisi altıncısı İbn-i ben Yani altı kitap i̇bn <gülüyor> <Yani>, İmam Ahmet'le <gülüyor> bak eklediğimiz zaman yedi oluyor. Onu çıkardığımız zaman Evet. Onu çıkardığımız zaman kutub Sitte, Onları da saydık. Buhari, Müslim Ebu Davud, Tirmizi Nesai, İbn-i Mace o, Hamse Beş kişi dediği zaman kimi çıkartıyorduk? Siftir Sitte dedik. Söyledik onlara. Kutu mu sitte? Sitte, kutu mu sitte? Hepimizin bildiği o altı kitap onlardan açıkladık. Söyledik onlara. Şimdi, şimdi Ahrecau Hamse. Buhari ile yani Müslübü bundan çıkardık. Geri kalan beş kişi. Şimdi yediydi. Yediden iki çıkardık. Beş kaldı. Bu beş kişi, <gülüyor> kişi. İmam Ahmet ve dört tane o Sünen sahibi. Müslümanlar, evet. Ahmet Yok, Buhari ile müslümi çıkartıyorsun. O yedi kişiden, müslümi çıkartıyorsun. Geri kalanlar. bu Davut, evet. sonra? Sonra Arba var. Aklacığım Onda da i̇mam Ahmed'i Ahmet'i, Ahmet Bukhari'yi ve müstemi çıkartıyoruz. Geriye kalan dört tane Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Tirmizi, İbni Mace kalıyor. Bukhari, Müslim, mı? Erbağı evet. Erbağ evet. söylüyorum. O zaman şöyle söyleyelim. Çıkartma yapmadan şeyde direkt şeyde söyleyelim. <gülüyor> Böyle daha kolay olacak. <gülüyor> tamam, o zaman şey yapıyoruz. İlk başta yedi kişi dedik ki i̇mam Ahmed, Ahmet, tamam. Bukhari, evet. Müslim, Ebu evet. Davud, Tirmizi, mesai i̇bn Mace. Yedi kişi oldu mu? Evet. Burada bir problem var mı? Yok. Şimdi altı da problem yok, altı, altı da problem yok değil mi? İlk devam evet. Tamam o geri evet. kalan altı kişi kutubu sitti. Beşe geldik. Beşte ki problem var mı beşte? Yok. Bu, Bu abi müslüm çıktı geri kalanlar. Dört. 4'te de, de şöyle sayalım dörtte çıkartmayalım olanları sayalım. Üç kişi çıkartmayalım dördü sayalım. Görüyoruz ki Ebu Davut Terimizi Nesai Kibini Mace Bunlar zaten dördü üstünden sahipleri olarak geçiyor. Diğer ikisi de sahiyeleri var. Toplam 6 oluyor. Sonra 3 kişiye geçiyoruz. Üç kişiye. Yani bu üç kişi de bu sünan sahiplerinden Ahrecahu Selata. Burada da ne yapıyoruz? Sünan sahibi dört kişiydi. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Maciydi. en sonuncu olan İbn-i çıkartıyoruz. Geri kalan üç kişi. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai. Sonra muttefakunaleyh dediğimiz zaman da yani Buhari ve Müslim İkisinde aynı anda bu hadis geçiyor demektir. Üçü de Ebu Davud, Tirmizi, Nesai. Muttafakun Aleyk, Buhari ve Müslim. Yani hem bu kitap isimleri size burada hadisler geçerken işte Akraca-ı Erba dediği zaman kimi kastettiğini anlayacaksınız. Bu aynı zamanda da yani Ehl-i Sünnet'in hadis, hadis ilminde mi? en <gülüyor> önde gelen Kitaplar bunlar. Bunların isimlerini en azından bilmemiz lazım. Evet. Tamam mıdır? Evet. Anlaşılır bir eksiklik yok. Evet bakıyoruz kitabına kendinden önceki alimlerin başladığı gibi kitabı Tahare ile başlıyor. Yani taharet temizlik kitabı ile başlıyor. Taharet. Taharet bölümü ile başlıyor. Bunun sebebi de Arkadaşlar, kitabı Taharetle başlamasının sebebi de din ile ilgili, yani ahkam hadisleriyle ilgili en önemli konu ne? Yani biz diyoruz ki İslam'ın şartı 5'tir. Kelime-i çıkardıktan sonra geri kalan ibadetlerle alakalı olan kısımda en önce hangi ibadet geliyor? Namaz. Namaz geliyor, değil mi? Namazın için, namaz için taharet şart mıdır? Namazın şartlarından mıdır? Yani taharet olmadan, bir kişi abdest almadan namaz kılsa namazı olur mu? Olmaz. Demek ki önce biz namazdan önce taharet bölümünü almamız lazım ki namazı kıldığımız zaman şartını önce bir yerine getirmezsek bu namazın şartlarını yerine getirmezsek kıldığımız namaz ne olmaz kabul olmaz. O yüzden namazın şartlarını yerine getirmemiz için önce ne yapıyoruz? Kitab-ı tahare ile başlıyor. Bunu da yazın isterseniz. Kitab-ı başlıyor. Çünkü dinde ibadetlerin en önemlisi namaz olduğu için Taharet de namazın şart olduğu için öncelikle ne yapıyor? Kitab-ı de başlıyor. Ondan sonra bu Kitab-ı Taharet'i kendi arasında bablara ayırmış. İlk bab olarak da Bab-ül Müya bab yani sular babı olarak bunu ne yapıyor? Zikrediyor. Bunu da zikretmesinin sebebi, taharette asıl olan nedir? Temizlenmedik asıl olan kullandığımız su, seyredin, su, su, su. su. değil. Mi? O yüzden önce suyu bilmemiz lazım ki, biz o şekilde taharetlenebiliyoruz, namaz kılabilecek dediğimiz o seviye gelebiliyor muyuz? Gelemiyor muyuz diye? Öncelikle ne yapıyor? Kendinden önceki alimlerde olduğu gibi, kitabu tahara vababulmiya dediğimiz bu bapla başlıyor. Taharet lügat olarak temizlik, temizleme, maddi ve manevi pisliklerden arınma anlamına geliyor. Temizlik, temizleme, maddi ve manevi pisliklerden arınma anlamına geliyor. ıslahi olarak, terim olarak anlamı ise abdestsiz olma hali. Bu hadesten taaret diyoruz ya bunları açıklayacağız biraz sonra. Hadesten taaret, necasetten taaret. Bu hadesten taaret demek abdestsizlik durum bu. Yani hadesten taaret demek bir durum. Bu durumdan çıkıp namaza hazır bir şekilde olmamız için, yani bu abdestsizlik durumunu üzerimizden gidermek için Su varsa su ile suyun bulunmadığı yerde tembüm dediğimiz toprakla temizlenme işlemine diyoruz biz buna? Istilahi olarak da. Yani abdestsizlik durumunu su vasıtası ile bulunduğu zaman su vasıtası ile veya da bir özür durumunda toprakla veya suyun bulunmadığı bir durumda toprakla temizlenme olayına diyoruz. Bu şekilde. Şimdi şey yapalım. Bununla ilgili zaten şeyler de var. Allah sallallahu senden ve hadis-i şerifler de var. miftah salah tahurun diye Allah sallallahu Namazın anahtarı nedir? Temizliktir, taharettir. Bir anahtar da nedir? Bir kapıyı açması için, içeri girmen için. Evet. Örnek olarak namaz bölümüne girmemiz için. Elimizde ne olması lazım? Ah, tamam. Anahtar. Bu anahtar ne? Taharet. Temizlik, taharet. Evet. Bunu bilmemiz gerekiyor. Tahareti iki kısma ayırıyoruz. <Sessizlik> et tahara maneviye, manevi taharet. İkincisi de et tahara elhissiye, hissedilen maddi taharet, temizlik. <Sessizlik> Birincisi et tahara. El yani, yani manevi tarih, ikincisi maddi, hissi tarih. Manevi tarihden neyi kastediyoruz? Kalbin öncelikle ne? Şirkten, nifaktan, bidatlerden, kötü olan bazı hasletlerden, özelliklerden arınması. Kur'an-ı Kerim'de Teala ne diyor? İnnamel ne neces. neces Buradaki necaset. Manevi. Manevi mi, maddi mi? Manevi manevi necaset yani buradan kasıt müşreye değdiğimiz zaman abdestimiz kaçıyor mu yani bunun bedeninde olan bir kendi zatıyla bir pislik değil kalbinde olan Allah'a karşı koştuğu şirk kalbindeki nifak veya işte bir müslüman arasındaki özelliklerden kötü sıfatlardan mesela işte gıybet kin, nefret bu tip manevi şeylerden temizlik bu bizim şu anki konu alanımıza bu girmiyor biz daha çok ne yapıyoruz? İkinci et el tahara El-Hissiyye El-Maddiye Yani maddi görünen zahiri şeyden bahsediyoruz. Bu da deminden dediğimiz gibi kendi arasında ikiye ayrılıyor. Hades'ten taharet Necasetten taharet Hades'ten taharet küçük ve büyük olmak üzere kendi arasında ikiye ayrılıyor. Yani bu deminden de söyledik. Bu Hades'ten taharet dediğimiz bir durum. Mesela abdest aldığımız zaman, namazı kılacağımız zaman, abdest aldığımız zaman bu abdestsizlik durumunu bu şekilde bu yaptığımız fiillerle üzerimizden kaldırıyoruz. Bunun ikinci kısmı hadesten talette gusül olayı var. Burada da üzerimizde cunupluk, cenabetlik durumunu kaldırmak için bir takım hareketler yapıyoruz. Değil mi? Bütün vücudumuza suyun değmesi gerekiyor. Bu şekilde ne yapıyor? Bu durumdan çıkıyoruz yani bu durum olduğunu iyi anlamak lazım yani bu yani necasetten taharet gibi yani mesela işte insan ihtiyacını giderdikten sonra küçük veya büyük hacetini giderdikten sonraki temizliğe biz necasetten taharet diyoruz bu necasetten taharet hadesten taharet de abdest alarak namaz kılma haline gelmiş olduğumuz o durum o hal o hadesten taharet necasetten taharet de deminden dediğimiz gibi kişinin ihtiyacını giderdikten sonra işte vücudundan çıkan o idrar veya da dışkının kalan kısmının temizlenmesi. Kısaca buna da böyle diyelim. Bunların ikisinin arasında bazı farklar var. Bunlarından bir tanesi hadesten taharette niyet şart. Yani abdest aldığımız zaman niyet etmesek olur mu? Olmaz. O abdest kabul olur mu? Olmaz. Ama necasetten taharette Buradaki illet problem neydi? Necasetten tarihte. O necasetin orada var veya yok oluşu. Hangi durumda oradan yok olursa mesela düşünün çocuk mesela üzerinize evet. bevretti. Ondan sonra bu elbiseyi dışarıya astınız. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Bu elbiseden o şey o şekilde izale oldu. Sizin niyetiniz bunu oraya asıp temizlenmesini kastetmediniz. Bu şekilde temizlendi. Böyle temizlendiği zaman biz öyle bir şey yeniden giyip onunla namaz kılabilir miyiz? Kılabiliriz. Burada buna niyet şart değil. Necaset ortadan hangi yolla kalkıyorsa kalsın. İster bu suyla olur, ister bezinle olur, ister başka arıtma yollarıyla başka hangi metotlu olursa olsun kalktığı zaman problem ortadan kalkmış olur. Demek ki ikisinin arasındaki farklardan bir tanesi ne? Niyet. Niyet. niyet, niyet. İkincisi. Hades'ten taharette asıl olan sudur. Necasetten taharette asıl olan yani suyun zorunluluğu yoktur. Suyla da olur başka bir şeyle de olur. Ne ile o necaset ortadan kalkıyor ise bizim için bu yeterlidir. Ama Hades'ten taharette mesela su bulamadınız portakal suyuyla abdest alsan bu senden kabul edilir mi? Olmaz. Bunun şartı var Su. Eğer su bulamazsak ne yapacağız? Temmi. yapacağız. Yani burada ki şartlardan bir tanesini hadesten taharette abdest. Abdest su ile oluyor. Necasetten taharette su da oluyor. Veya onu ne izale edecek değil. başka bir madde varsa aynı şekilde bununla da ne yapmış oluyor. Yerine gelmiş oluyor. niyet ya yani. Bu niyet tabi ki bunu sözlü dille işte abdest ettim Allah rızası Kalp. için. Kalp. Öğle Kalp. Namazını, Kalp. Ha, Kalp. Işte Kalp. namazının abdestini almaya diye kastettiğimiz dille söylenen bu niyet değil. Rıfı abinin uyarması iyi oldu. Kastettiğimiz niyet kalpteki niyet. Yani şu anda evde oturuyorsunuz. Öğle namazının vakti geldi. Baktınız ki saat yaklaştı. Kalkıp abdest almaya gidiyorsunuz. Niçin gidiyorsunuz? Temizlenip öğle namazına Kalp. gitmek Kalp. için. Yani bunu dille söylemek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğrettiği sünnetlerinden değil. Kalbin yeri, niyetin yeri kalptir. Yani bu, buradan kasız şu da değil. Yani kalp, kalbinden de bunu geçirmeyeceksin. Şu anda ben öğle namazının abdestini alıyorum hani dinle söylemiyorsun ama kalbinle bunu söylüyorsun bu da değil. Zaten senin yaptığın bütün bu hareketler buna delalet ediyor. Sen zaten öğle namazını kılmak için camiye gidiyorsun. O yüzden bunun şartlarından bir tanesi de taharet. O yüzden abdest alman gerekiyor. O yüzden de bu fiili, bu işlemi yapıyorsun. Bu dili dille söylemek, niyeti dille söylemek, Allah Resulü Aleyhisselam'ın bize öğrettiği bir sünnet değil arkadaşlar. Gusülü de aynı geçerli. Gusül içinde de aynı şey geçerli. Yani bunu dil ile söylemekten bahsediyorum. Zaten niyetin yeri kalp dedik. İnsan ne zaman gusül alacağını biliyor. O yüzden bu şeyi buna niyet ederek, şimdi mesela bir insan var hava sıcak, girip duş almak istiyor sıcak rahatlamak istiyor. Girip yıkandı. Şimdi bu adam için üzerinden o lük durumu kalkmış diyebilir miyiz? Yok. Diyemeyiz. Çünkü niye? Buna niyet etmedi. Onun niyeti neydi? Böyle, Serinlemekti. Temizlenmekti. Rahatlamaktı. Serinle, rahat. Bu şekilde bütün vücuduna su değse dahi niyet etmediğinden dolayı o kişi biz sen gusül almadın. Gusül almak istiyorsan bir daha gidip yıkanman gerekir deriz. Evet. Niyeti aynı zamanda hem rahatlayayım da hem de aksesimi de alayım çıkayım derse nasıl olacak? Nasıl? Diyelim ki banyo yapayım kusur. Tamam. Ee, niyeti rahatlamak. İçinden geçen rahatlamak ama oraya girdikten sonra bir alıp da çıkayım derse ne olacak? Yeniden bir daha akses mi olacak? Yok bu niyeti zaten senin niyetin bu. İlla bunu dedik ya dille şey yapmaya gerek yok, söylendirmene gerek yok. Evet. Sen orada gusül almak için gidiyorsan gusül alıyorsun. Rahatlamak için gidiyorsan rahatlamak rahatlıyorsun. Ama sen gusül almak istiyorsun aynı zamanda rahatlamak istiyorsun. Bunu niyet rahatlamak ettiğin zaman istiyorum. rahatlamak da bunun içine girmiş oluyor. Değil mi? Bu <gülüyor> tatlı <gülüyor> <gülüyor> yani ne kast ediyorsak niyetimiz aslında olur. <gülüyor> Çünkü Hilmi'nin dediği girerken böyle de öyle niyeti yok diye yıkılırken de atlasan bir <gülüyor> niyeti geldi. Böyle bunu demek istiyordum. Yani tamam. eğer sen bu niyetini çıkmanı yakınken yaptıysan ve bu yani baştaki bu yıkanma esnasında niyetin bu değilse yıkanman gerekir yeniden. Oğulsu senin için Yıkanıyor ama ben bir de hafta sayılır. Bir hafta sayılır dedi yani. İkna ya. et. Tam problem değil o niyet etti. Saat çıkmadıktan sonra su akıyorsa <gülüyor> <Herhalde gülüyor> problemdir <gülüyor> Sularla alakalı ya bir hususta şey, suların... Normal şey yani namaz için abdestin mi bahsediyorsun sen? Şimdi yani o, o, o, o... Sanki ben öyle anladım yani. <gülüyor> Neyse sen... yani namaz... Şimdi mesela hani duş aldın... Çıktın normalde hani... Gusül almış olsaydın namaz kılı, kılabilirsin direkt değil mi yani? niyet ederek mi aldın gusülü? Tabii busulü. normal gusülü aldın yani. ve ondan sonra namaz için ayrıca abdest alıp tekrar sünnet olan yani sünnet olan öncelikle normal namaz abdesti gibi abdest alırsın sonra gusülü alırsın ikisini beraber toplamış olursun ama sen normalde bütün vücudunu gusül etmek için niyet ettiysen bu şekilde yıkandıysan o şekilde namaz kıldığın zaman da namazın sahihidir yani buradaki o aldığımız abdest bu gusülün sünnetlerinden sularla alakalı suların asılları arkadaşlar taharettir, temizliktir. İster bu deniz suyu olsun, ister bu nehir suyu olsun, asıl tabirle ister yağmur suyu olsun, ister bu su birin geçici bir yerde uzun zamandan beri bekliyor olsun asıl olan temizlik, temizlik, temiz, temiz olmasıdır. Heh, asıl olan suyun kendisinin temiz bu aynı zamanda temizleyici özelliğe sahip olması. Şimdi ilk hadisimize geçelim. Bu bab altında Kitabı tahara bab-ül dediğimiz Hadiste Hadislerin metinlerini yazmak ister misiniz? Yoksa okuyalım Bu şekilde şerh edelim Tamam Türkiye tamam. ilk hadiste An Ebi Hureyre Radiyallahu anhu kal Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Fil bahri Hu tahur ma'uhu El hillu meytetuhu Diyor ki Akhrecahu erba a. Kimdi bu erbaa? 4 sünen sahih. kim onlar? Ahmed. Bu da o Tirmizi, İbn Yani akraca yani, o her dediğimiz zaman anlayacağız ki biz burada dört sünen sahibini kastediyor. Diyor ki "Ve İbn Şeybe ve lafzu lehu." Diyor ki aynı şekilde bunu İbn Abi Şeybe bu 7 tane kitap saydığımızdan başka birisi Deminden dedik ya, bir hadisi zikrederken eğer başka yerlerde de ona destekleyici rivayetler varsa yine ehli Sünnet'in hadis kitaplarında ne yapıyordu? Bunları da ilave ediyordu ki tam şekliyle olayı bize göstermek için. Diyor ki, Diyor ki, bu lafız, burada geçen bu lafız, İbni Ebi Şeybe'deki geçen lafız. Şimdi dedi ki, hadislerde ne yapıyordu? kitabı muhtasar olduğu için özet olan, kısa olan ibareleri seçiyordu ki ilim talebesi için, ezberlemek isteyenler için ne yapsın? Daha kolay olsun. Bayağı Bakıyor örneğin belki buna başka şeylere döndüğün zaman bakıyorsun ki rivayetler daha uzun veya da bir hadisin içinde ki bize şahit olan, bizim ilgilendiren konu Babul dediğimiz sularla alakalı konuda şahit olan bölüm neresiyse bize orayı kesip önümüze koyuyor diyor ki, seni ilgilendiren kısım burası. Evet. Diyor ki, وَسَحَّهَهُ إِبْنِ حُزَيْمَةً وَالْتِرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ مَالِكُمْ وَالْشَافِعِيُّ وَأَحْمَدُ Burada da diyor ki, deminden de söylemiştik, hadise hükmediyordu. Diyor ki, وَسَحَّهَهُ إِبْنِ حُزَيْمَةً İbn-i Huzeyme'nin, Tirmizi'nin bu hadisi, sahihlediğini bu hadis hakkında sahih olduklarını, söylediklerini ne yaptı bize? Burada bildirdi. Aynı zamanda dedi ki bu hadisi İmam Malik zikrediyor. İmam Şafii ve İmam Ahmet bu hadisi zikrediyor. Dediğimiz gibi hadisin hükmü sahih hadistir. Hadisin derecesi sahih hadistir. Bu konuyla ilgili deminden de dediğimiz gibi Sünel Tirmizi de bu hadisin sahih olduğu geçmektedir. Bu aynı zamanda Şerimizi Rahimeullah diyor ki bu hadisi İmam Buhari'ye sordum. Huettehur ma elhillu meyfetuhu. Bu hadis hakkında ne diyorsun? Dedi ki bu hadis sahihtir. Bu da bizim için İmam Buhari'nin de bu anlamda bu hadisi sahih gördüğünü buradan ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Aynı zamanda dediğimiz gibi Buhari, Hakim, İbni Hibban, İbn Munzir, İbni Hüzeyme, dar ve diğer alimler de bu hadisin sahih olduğunu bize bildirmişler. Hadisle ilgili mufredatül hadis dediğimiz kelimelere geçelim. Kelime manalarını verelim. Bu şekilde yaparsak sanki daha akılda kalır. Kelime kelime anlarız. Daha sonradan da toplu bir şekilde buradan çıkan hükümleri faizlerden atmış oluruz. Zikrederiz. Diyor ki ilk başta an Allahu hurayyata radiyallahu anhu kâle rasulullahi sallallahu aleyhi ve selleme Fil bahri Burada bir fayda yazalım. Buradaki fil bahri yani denizle ilgili olan bu deniz kelimesi ne Ebu Hureyre'nin ne de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği bir söz değil. Bu sözü kim söylüyor? Kitabı Kitabın yazarı söylüyor. Olayı, evet. durumu açıklamak için. Allah Resulü söylediği söz huve evet. tehur mavuhu ve Bu neyle alakalı? denizle alakalı bir kısım. Bunu da İbn-i Hacer Agaskalani burada fil Bahri, bu denizle ilgili olan kismi, bu, bunu buraya not düşmesinin sebebi de, bunu burada açıklaması da, yani fi hükmül bahri, yani denizin hükmü adı altında anlaşılsın diye, buraya bu cümleyi ilave ediyor. Bu hadisinin metninden, yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi söylediği bir şey değil. O aynı zamanda hadisi rivayet eden sahabi olan Ebu Hureyre'nin sözü değil. Bunu söyledikten sonra bahar kelimesi deniz anlamına geliyor. Denizde bildiğimiz gibi kara parçasının zıttı. Arapçada bahar kelimesinin çoğulu, cemi, üç şekilde geliyor. Buhur, Buhur, Bihar. Üç tane çoğul şekli var. Yani deniz, denizler diyoruz ya bunlar Arapçada üç şekilde geliyor. Bahar, Buhur, yani bahar zaten müfret olan deniz kelimesi. Bihar çoğullarından bir tanesi. Denizler. Ha. Abhur. deniz. Yine denizler. Ebhur. Bihar ve buhur. Üçü de Bihar. denizler Bihar. anlamına geliyor. Eğer yazmak isteyen varsa fayda olarak bunu yazabilir. <gülüyor> Bu hadisin bu şekilde zikredilmesinin sebebi, sahabelerden bir tanesi gelip, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme deniz hakkında soru soruyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, biz denizde sürekli sefer eden insanlarız. Yanımıza diyor, su alıyoruz ama bu su fazla miktarda alamıyoruz. Çünkü o zamanki tekne şeylerini düşünürsek, şartları düşünürsek, bugünkü kadar rahat değil. Diyor ki, eğer diyor, suyu İçmek için kullanırsak abdest almak için bir şey kalmıyor. Eğer abdest almak için kullanırsak içmeye bir şey kalmıyor. Diyor ki o zaman biz deniz suyuyla abdest alabilir miyiz? Yani buradan ne anlıyoruz ki faydelerde de bunu zikredeceğiz. Sahabenin Allah onlardan razı olsun ilim konusundaki hırsını anlıyoruz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde bir soru geliyor. Bunun cevabı olarak da Allah Resulü Sallallahu Aleyhi diyor ki: "Hovat mauhu, Onun suyu temizdir. Onun ölüsü de helaldir. Hadisin şeyi bu, metni bu. Eğer yazmak isterseniz. Onun suyu temiz, ölüsü de helaldir. Ölü balığı yani. Evet. Ölü balığı yiyeceğimizi ne yapıyoruz? Bu <gülüyor> hadisten Çıkartıyoruz. Biraz sonra fâidelerde onu yeniden izleteceğiz. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu soru karşısında bu cevabı veriyor. Sorulan soru neydi? Denizden abdest alabilir miyiz? Bu sorunun cevabı şu şekilde olabilir miydi? Naam. Evet alabilirsiniz. Değil mi? Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu cevap kısıtlı bir şey için. Bundan abdest alabilirsiniz. Bu soruyu soran kişiye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında sormadığı bir şeyi de söylüyor. Bu da Allah Resulü Sellem'in ümmeti üzerindeki şefkati, merhameti. Bunu da şöyle düşünüyoruz. Bir kişi deniz suyuyla abdest alıp alınmayacağı konusunda şüpheli olan bir insan bu hükmü bilmiyorsa orada bir balık bulsa ölü. Bunu sorması da mantık dahilinde. Allah söylesen ne yapıyor? Diyor ki sen madem ki bu soruyu sordun ben sana ekstradan bu cevabı da vereyim. Çünkü sen yarın öbür gün ona da ihtiyaç duyacaksın. Şu anda belki fark etmiyorsun ama <gülüyor> daha önce bir bu şeye ihtiyaç duyacaksın. Bu şekilde Allah Selam ne yapıyor? Diyor ki <gülüyor> Ne yapıyor? Bu şekilde açıklıyor. Allah S.A. buna benzer şekilde sorulu sorular var. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü deve eti yediğimiz zaman abdest alalım mı? Diyor ki na. Alın. Aynı siga. Yerine gittiğimiz zaman o suyla abdest alalım mı? Evet. evet. Naam demiyor. Diyor ki: tahoru Şimdi burada arkadaşlar bilmemiz gereken hov tahuru ma'uhu tahur tahirun li nefsihi li gayrihi. İnşallah Yunus Hoca ile de Arapça dersleriyle ilerlediniz zaman bunu anlayacaksınız. Tahur demek ...tahirun le ...yani kendi zatında... ...temiz... temiz mutahhirun le ...başkası için de temizleyici... ...anlamına geliyor. ...hut tahuru ma uhu... ...yani onun suyu... ...kendi zatında temiz... ...yani o sahabe... ...işgal eden şurada da... ...bir şeyle şu var... ...niye bunu soruyor... ...denizin suyu tuzlu... içine bir şey karışmış... ...normal şehir merkezindeki sular gibi değil... Acaba bu içine karışan şey onu farklı bir hükme sokuyor mu? Abdest o yüzden diyor ki yani, heh, o yüzden soruyor diyor ki biz bu suyla ne yapabilir miyiz? Abdest, abdest, alabilir, abdest ya. alabilir miyiz diye soruyor. Allah söylesem de Sen onun tahur olduğunu söylüyor. Onun suyunu tahur yani tahur kelimesine içeriyordu? Kendisi. Kendisi temiz aynı zamanda temiz. temizleyici <gülüyor> özelliği var. Yani ne? Bu suyla namaz için abdest alabilirsin. Bu suyla gusur <gülüyor> da alabilirsin. Ve aynı zamanda bu suyla Necaseti de kaldırabilirsin. kaldırabilirsin. Şimdi burada bir şey var. Yine dediğim gibi Yunus Hoca ile şey yaptığınız zaman tahur kelimesi bir de tuhur kelimesi. Yani üstünü damma yaptığımız zaman ta harfinin tuhur okuyor, okunuyor. Fetha yaptığımız zaman tahur okunuyor. Bu harekelerin değişmesi manaya bir değişiklik katıyor mu? Katıyor. Hem de çok büyük bir değişiklik katıyor. Mesela şunu gibi diyelim. Heh, tuhur bu yapılan iş. Abdest almadaki o sihir. Tahur ise o abdest almadaki kullandığın su. Mesela vudu vudu gibi. Vudu Arapça ne demek? Abdest demek. Vudu demek ne demek? O yaptığın o sihir. Elini yüzünü yıkama yaptığın o işlemler. Ayaklarını yıkanıp o işlemler. Vudu ne? Abdest alırken kullandığın o su. Su. Bunun farklı bir sigası tuhuru ilerideki başka bir hadislerde gelecek. O zaman diyeceğiz ki demek ki tahurla tuhur arasında fark, fark varmış. Eğer bunu da fayda olarak yazarsanız evet. istifade edersiniz. Tahur hocam? Tahur kendisiyle temizlenilen o madde o şey. Yani su diyoruz buna. Tuhur. Buraya yazalım. Tabi hattımız çok düzgün olmadıysa. <gülüyor> Şurada gördüğümüz gibi tuhur. Damme ile yazıyoruz tahurda da fetha var. Bütün harflerin yazılışı aynı. aynı. Hiçbir farklılık yok. Ama hareket değiştiği zaman manada, manada değişiyor. değişiyor. Sadece tahurda neydi? Kendisiyle temizlenen tahur. Üstteki yapılan fiil. Fiilden bahsediyor. Yapılan iş. Alttaki fetha olan o yaptığın işte kullandığın su. şey su. Yani Vudu dammeli olan abdest alma işlemi vadu abdest aldığın, kullandığın su evet burada işte bazı İrap şeyleri var, Onları şu anda girmiyorum, Arapça da yeni olduğunuz için, işte mesela el tahur ma'uhu, buradaki ma'uhu kelimesi tahurun faili, bu tahur kelimesi, mastar tahhara yutahhiru. Yani huva yutahhiru malhu Yani onun suyu ne yapar? Temizleyicidir. Elhillu meytetuhu. Aynı şekilde İrab olayı burada da geçerli. Meytetuhu. Onun ölüsü helaldir. Onun ölüsü dediğimiz kısım fail. Elhillu halle yahillu kelimesinden türüyor. Bu da onun faili oluyor. Bunları inşallah Arapça derslerinde ilerlediğiniz zaman bu konulara geldiğiniz zaman anlayacaksınız. Burada diyor ki meytetuhu, onun ölüsü helaldir. Burada darı kutni'de rivayetinde, darı kutni'de gelen rivayette elhillo kelimesi elhelalu olarak geliyor. Yani dedik ya farklı rivayetler manayı açıklamak için elhelalu meytetuhu, onun ölüsü Temindir. nedir? Helaldir. helaldir. Temindir. Temindir. Suyu temizdir. Temindir. Ölüsü de helaldir. Buradan kasıt onun Ölüşünden kasıt buradaki o zamiri nereye dönüyor? Denize. Denize dönüyor. Yani denizdeki yaşayan Canlıları. canlılara düşüyor. Mesela diyelim ki gemilerle işte tavuk taşıyorlar. Ne bileyim koç, koyun taşıyorlar. Gemi battı. Hayvanlar öldü. Şimdi biz bu konu hakkında elhillü meytetuhu onun ölüsü helaldir deyip bu hayvanları yiyebiliyor muyuz? Yemiyor, Niye yiyemiyoruz? Çünkü buradaki hayvanlar onun içinde yaşayabilen onun dışında yaşayamayan hayvanlardan değil. Demek ki buradan maksat deniz hayvanları. Peki bu sadece balıklarla alakalı bir durum mu? Mesela midye karides başka türlü denizin içindeki, Heh, denizin içindeki yaşayan bütün canlılarla alakalı. Bunların hepsini ne yapabiliyoruz? Yiyebiliyoruz. kaydı oluyor değil mi? Evet bu kaydı oluyor. Bu hadisten bu kaydı çıkartıyoruz. Yani denizde ölen, denizin kendi içinde yaşayan, denizin dışında yaşayamayan canlıların yenilmesi. Diğer hayvanlarda bir şart var. İslami şekilde boğazlanması, kesilmesi gerekiyor. Onun haricindeki ölüler bize haram. Leş oluyor. Biz bunları yiyemiyoruz. Ama deniz içinde yaşayan hayvanların durumu böyle değil. Mesela gittim bugün sahile karaya atıyorum Yunus balığı vurmuş. Ölmüş. Eti yenir mi? Yenir. yenir. yenir. Peki leş yani kokmuş olsa önce. O zaman senin biden kaldırabilirsen <gülüyor> yersin. Kaldırabasın yersin. Normalde yenir yani. Çünkü bunun ölüsü diğer hayvanların ölüsü gibi leş değil. kategorisine girmiyor. Ki bununla ilgili sahabeler Bununla ilgili şey var. Bir balina, balina. buluyorlar. Balina. Onu o şekilde yiyorlar. Aynı şekilde karaya buluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah Resulü diyorlar. Evet. Getiriyorlar bir kişi veriyor. Hadisten çıkan failler var. Eğer yazmak isterseniz. Bununla ilgili. Bu hadis deniz suyunun temiz olduğuna delalet ediyor. Bütün alimlerin görüşü de bu. Yani bu konuyla ilgili icma var. Yani deniz suyunun pis olduğunu, necis olduğunu Necis olabildiğini söyleyen kimse yok. O Yalnız mesela bunları ayrı O konuya geleceğiz biraz sonra. O konuya biraz sonra geleceğiz. <gülüyor> deniz suyu dedik ki, ne dedik? Deniz suyunun temiz olduğuna delat ediyor. Bütün alimlerin görüşü bu. İkinci mifade deniz suyu küçük ve büyük hadesi ortadan kaldırıyor. Yani deniz suyunda biz namaz abdesti de alabiliriz. O suda de alabiliriz. Aynı zamanda dediğim gibi taharetlene de biliriz. Başka bir eğer diyor suyun tadı rengi veya kokusu tahir olan bir şey ile değişiyorsa ama su özelliğini kaybetmiyor. Mesela suyun içine kattık. Hala baktığımız zaman su özelliği var. Suyun içine başka malzemeler kattın. Hala su özelliğinden asıl yaratılış özelliğinden çıkmıyorsa o su hem tahirdir hem de mutahhir. Nedir? Temizleyicidir. Nasıl? Suyun rengi olarak mı bahsediyorsunuz? Yani o özelliğini kaybetmediği sürece güç özelliği suyun rengi, kokusu bir de tadı var yani buradaki tahir olan bir şeyden bahsediyoruz şimdi necis olan bir şey karıştığı zaman bu üç özellikten bir tanesinin onu değiştirmesi bizim o suya necis dememizi gerektiriyor ama tahir olan temiz olan bir şey içine karıştı Buyur mesela deniz suyu gibi diyelim yani sahabi bunu niye soruyor şimdi bu suda tuz var tuz asıl itibariyle necis olmayan bir şey ama bu bunun içine karıştığı zaman bu tuz bunun içine karıştığı zaman Hala biz bununla abdest alıp gusur alabiliyor muyuz? Yoksa bu tuz bunun içine karıştı, artık bu o özelliğini kaybetti, bununla abdest de alınmaz, kusur da alınmaz mı diyoruz? Diyoruz ki kaydı olarak eğer su asıl evet. özelliğini o bildiğimiz akıcı, temizleyici evet. özelliğini kaybetmediyse hem tahirdir, hem mutahhir temizleyicidir. Ama sen suyun içine portakal sıktın, karıştırdın. Artık o su çıktı. Portakal suyu oldu. İsmi ne oldu? Değişti. Gör, işte her şey, bütün özelliği değişti. Şimdi bunun abdest aldık su bulamadık bir yerde. Yanımızda portakal suyu var arabada. Gittim bir yere pikniye. Bunun abdest aldık olur mu? Olmaz. Ne yapacaksın? Tevmüm edeceksin. Bunu da zikrettikten sonra başka bir hadise, hadisin faydasına geçiyoruz. Burada diyor ki et tahurumâ uhu. Bu da nahivle ilgili. Buradaki eliflam takısı var ya. Et tahurum ma'o Asıl itibariyle bu hasır ifade ediyor. Onamun hasırlık. Yani buradaki sorulan bu ettahur denizle alakalı. Ettahur yani bir marife oluyor artık. Bilinen bir şey oluyor. sorulan şey. Bilinen bir şey oluyor. Ama bunun bilinmesi bunun dışındaki suların necis olduğunu veya da biz bundan o şeyi istinbat çıkart yani çıkartamadığımızı söylemiyoruz Diyoruz ki bazisin zikredilen bu eliflem takısı hasır, onamun hasırlık ifade etmesine rağmen Başka suların necis olduğu anlamına gelmiyor. Sen yani sadece biz bunu işte denizle sınırlayıp daha durgun bu şekilde büyük sular varsa bu şey altına bu hüküm altına girer mi girmez mi? Girer. Bu sadece bu suyla denizle alakalı bir şey değil. Büyük su birikintileri de biraz sonra da o konulara gireceğiz. Özelliği değişmediği sürece tahir ve mutahir oluyor. Burada başka bir fayda hadisten zik ettiğimiz ki biraz önce de onu söyledik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir soru soruluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna nam evet diyerek cevap verebilecek iken bu soruyu ne yapıyor? Tafsilli bir şekilde açıklıyor ki soru soran kimse ne yapmasın? Bu konuyla ilgili başka bir şey ihtiyacı olduğu zaman buraya dönüp baksın. Bundan istifade etsin. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in deminden dediğimiz gibi ümmetine olan şefkatinden dolayı bu şekilde evet. buradan başka bir fayda daha çıkartacak olursak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinin ilim üzerindeki hırsı yani sahabe bak bu soruyu sorması hasabiyle biz bugün ne yaptık bu hadise ulaştık onlar bu soruyu sormasaydı bulamışık yani bu şekilde bize ne yaptı? sahabenin sormasıyla geldi Alimler diyorlar ki buradan çok iyi bir fayda çıkartıyorlar. Diyorlar ki eğer aklımıza bir soru geliyorsa o bu gelen soruyu sahabeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sormadıysa bilin ki diyorlar bu soru bidaktir. Çok güzel bir fayda değil mi? Bak bunu nereden çıkardık? Bu hadisten. Değil mi hadisten. Bir fayda çıkardık. Normalde metnine baktığımız zaman bununla ilgili zahirede bir şey görünmüyordu. Ama alimler hadisleri bu şekilde inceleyip bizim önümüze sundukları için bakıyoruz ki ya diyoruz bak demek ki bu hadisten bu faydalı çıkıyormuş. Buna örnek olarak da şunu alimler zikrediyorlar. Diyorlar ki sahabeler Allahu Teala'nın sıfatlarını nasıllığını, keyfiyetini Allah Resulü Aleyhisselam'a sormadılar. Ve biz bugün neye iman ediyoruz? Allah Resulü Aleyhisselam'in allah Teala'nın el sıfatı nasıl bir eli var? Sorusu aklımıza geliyor mu? Görürüz ki geliyor mesela diyoruz ki bunu Allah'a sallallahu aleyhi sahabeleri sordu mu? Yok yok. Sormadı. O zaman bu soruyu sormak bidaktır. Çünkü diyoruz ki biz sahabe dinde en hırslarımızdı, Bu dini en iyi yaşamaya çalışıyorlardı. Bu din eksiksiz tam olarak şekilde tamamlandı. Onların hırsına hiçbir zaman biz ulaşamayız. Hiçbir şeyi eksik bırakmadılar. Her şeyi sordular Allah'a sallallahu anh. Eğer onların sormadığı bir şey bizim aklımıza geliyor ise bilin ki bu bidaktır. Bu soruyu ne yapın? Bir kenara atın. Eğer onlar sormadıysa, bu soru bir daha duruyoruz. Burada bir şey daha var. Deniz içinde temiz olması, deniz içindeki deniz içindeki temiz olması. Nasıl? Deniz içindeki balıkların ve her şeyin temiz olması. Bir Tabii onun şimdi geleceğiz. Şey olarak şey faydalar da yine. Burada mesela su, uzun bir süre bir yerde bekliyor. Beklemeden dolayı, mesela ağaç yapraklarından kokusu değişiyor. Bu su hala tahir, mutahir midir? Hayır, değişti. Ha? Kokusu değişti. Kokusu değişti. Neden kokusu değişti? Yapraklar Dışarıdan gelen ya. temiz olmayan Dışarıdan Tamam. Dışarıdan gelen o temiz olmayan madde. Şimdi oraya bakıyoruz. Temiz evet. mi, necis mi? Mesela evet. su bir yerde durduğu, su birikliği durduğu için uzun süre durduğu için kokusu değişti. Dışarıdan bir necaset veya bir şey bulaşmadı. Veya da ağacın yaprakları döküldü. Onlar içinde artık çözüldü, bir şey oldu kötü bir koku çıktı. Bu su hala temizleyici ve temiz özelliğini taşır mı? Hayır, taşır, taşır. Taşır, taşır. Taşımaz mı? Taşır. Tamam peki temiz mi? Yaprak. Yaprak. Temiz. Mesela deniz suyu, içinde dedik tuz var. Yani demek ki içine necaset dediğimiz şey karışmadığı sürece kokusunun, renginin değişmesi, tadının değişmesi fark etmiyor. Diyoruz ki aynı şekilde bunun de. Diğer Hükümledir. hükümle aynıdır. Peki o suyun içerisinde, mesela böyle e, nehirler var. Bakıyorsun, kahverengi olmuş, Toprak Topraktan varmış. problem yok. Şeye karışmış. Problem yok. Toprak temizleyicidir. Şey, te temiz olarak şeyler karışmış, akıcı bir su. Ama rengi komple değişmiş. Problem değil. O su temizdir, temizleyicidir. Aldığımız hadisler bunu bize söylüyor. Ama sen artık ne şey değişti. Artık o sudan çıktı çamur oldu. O zaman başka bir şey. Yani diyoruz ki su dediğimiz, yani biz ona baktığımız zaman hala su diyorsak, o özelliğini koruyorsa, bizim için şey, ölçü olan bu. Hala su özelliğini koruyorsa, biz diyoruz ki bu su temizdir ve temizleyicidir. Hocam ama şimdi şöyle bir kayda da dediniz ki, bir suyun şey olabilmesi için ya renginin ya kokusunu ya da tadının değişmesi lazım. Değişmiyor. Bu necasetle alakalı durum. Tak. Eğer necaset bunun... karışırsa, bu üç özelliğinden bir tanesi değişiyorsa, ittifakla bu su yani necistir. Şey ya. Yani bunu, bunun renginin kokusunun tadını sadece necaset karıştırır takdirde o zaman hükmünü... Yani... Temizlik günü çıkarır evet. Biz bunu niye zikrettik? İçine temiz olan bir şey karıştığı zaman özelliğini kaybetmiyorsa hala temizleyici özelliği vardır. Özelliğini kaybetmemesine ne dedik? Mesela portakal suyu içine portakal sıktığın zaman yine içine tahir bir şey karıştı ama asıl özelliğini kaybetti. Artık biz buna diyoruz ki bu tahirdir. Kendin nefsinde temizdir. Temizleyici özelliği var mı? Yok. Yok. Değil mi? Portakal suyu abdest alamayız. Yani bunu niye zikrettik burada? Temiz bir şey karıştığı zaman özelliğini değiştirmiyorsa kokusu değişebilir, rengi değişebilir, tadı değişebilir. Kendi özelliği değişmiyorsa, su sıfatından çıkmıyor ise ne dedik? Bu aynı zamanda temizdir, tahirdir, normal sular gibidir. Mesela denizdeki ölmüş balığın suyun içinde olmasın. Su Kokusunu, tadını mı? değiştirdi. Bir problem ne yok. Olmuyor. İçindeki olan şey ne? Aynı şekilde birikindi suya bir hayvan leşi düştüğü zaman Şimdi orada ileride tafsirat gelecek. Onunla ilgili. Onunla ilgili tafsirat gelecek. Suyun miktarı var. Kulleteyn hadisi var meşhur. Eğer su Allah söz diyor ki kulleteyn iki kulleden fazla ise ona diyor necaset tesir etmez. Onunla ilgili konuya sonradan gireceğiz. Şu anda bizim öğrenmemiz gereken bu hadisle alakalı. O oh, inşallah yeri geldiği zaman ileriki bölümde ona geçeceğiz. Buradan arkadaşlar istifade ettiğimiz başka bir şey. Ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor diyor ki, Hurmet el ki. Sizin üzerinize Ölüler, leşler, hani hayvanların ölüsü haram kılındı. Ayet-i kerime böyle söylüyor. Biz bunu deniz ürünlerini bundan neyle çıkartıyoruz? <gülüyor> Demek ki bu hadis-i şerif bu genel bir söz. Ayet-i kerimedeki bütün meyte, bütün ölüler biz bunu istisna olarak bu hadisten diyoruz ki <gülüyor> Allah Resulü'ne diyor ki denizin ölüsü Evet. hayvanların ölüsü nedir? Evet. Helaldir. Demek ki bu ayet kapsamına bu girmiyor. Veya da şöyle diyelim. Buradan şunu anlıyoruz. Eğer denizin ölüsü mefhumundan ne anlıyoruz? Eğer denizin ölüsü bize helal ise denizde olmayan hayvanın ölüsü nedir? Bize haramdır. Haraldır. Asıl kaide ne? Burası. Bunun haram olması. Asıl da herşeyi... Yani bu şeyle ilgili yani buradaki bize bu hadis bize ne diyor? Denizden bahsediyor. Yani bunun ölüsü Helal. helaldir. Bu hadisin mefhumu ne? Demek ki denizde olmayan karadaki hayvanın ölüsü ne? Haram. Haramdır. Demek ki biz bu hadisten de karada ölen hayvanın haram olduğu faidesini de ne yapabiliriz? Çıkartabiliriz. Başka bu konuyla ilgili zikredeceğimiz hilaf-ül ulema alimlerin ihtilaf mesele var. Bununla ilgili Ebu Hanife Rahimallah diyor ki balık cinsinin hepsinin yenmesinin mübah olduğuna, bunun dışındaki derin yenmesinin haram olduğunu söylüyor İmam Ebu Hanife. Bunu işte diyor ki mesela örnek olarak diyor ki deniz köpeği deniz işte domuzu ne bileyim deniz yılalı vesaire bu tip hayvanları normal karadaki hayvanlara benzemesi hasebiyle kıyas yaparak diyor ki o zaman bunlar haramdır. Bunlar yenmez diyor. Ama biz... İştahat ediyor. ediyor. Hadisin metnine bakıyoruz. El-Hillu <gülüyor> Meytetuhu. Bir sınırlama var mı? Yok. Yani biz bundan deniz, atı denilen deniz domuzu veya da midyeyi veya da herhangi bir... Yani işte kitaplarda böyle geçiyor. Deniz köpeği, deniz domuzu dedikleri tabir olarak tam ne? Onu ben de bilmiyorum ama burada anlamak istediğimiz İmam Ebu Hanife normal balık cinsinin inebileceğini deniz köpeği, deniz domuzu dediğin, deniz yılanı dediğin hayvanları dışarıdaki hayvanları kıyas ederek diyor ki bunlar yenmez. İmam Ebu Hanife'nin görüşü bu. İmam Ahmet ve mezhebindeki olan görüşte bunların hepsini sayıyor. Diyor ki normalde her şey yenir. Birkaç tane şeyi bundan müstesna kalıyor. Birisi diyor kurbağa bir tanesi yılan, diğeri de diyor ki timsah. Bunlar yenmez, diğerleri de yenilir. İmam Şafii ile İmam Malik diyor ki hepsi yenir. Denizle ilgili ne varsa hepsi suyla ilgili, yani. heh, suyla ilgili ne varsa hepsi yenir diyor ki raci olan görüşte bu. Bununla ilgili şeylere baktığımız zaman alimlerin fetvalarına baktığımız zaman asıl itibariyle bu bunu bazıları yenmez diyor. Bazıları yenir diyor. Ama raci olan görüş inşallah yendi. Başka soru olan? Hocam, <gülüyor> İmam Ahmet timsah, mesela timsah hem denizden hem karada yaşıyor. İmam Ahmet'in onun yenmemesinden şöyle şöyle dişiyle avlandığı için. Parçalıyor. Parçalıyor yani dişiyle parçalayıp vahşi şey hayvanlar diyoruz ya. O tip avlanmadan dolayı nehi olduğu için onu o kategoriye sokuyor. Ama diğerleri <gülüyor> diyor ki burada mutlak bir şey var. Yani Allah sallallahu aleyhi denizdeki bütün hayvanların veya sular dedik ya burada sadece denize sınırlamıyoruz. Bütün hayvanların yenebileceğini söylüyor. Bunu bundan şey yapacak kara hayvanları ayrı bir şey. Hem denize hem i̇şte ya arasında bu istilaflı bir konu. Yani herkes bunun yendiğini söylemiyor. Bazıları diyor ki yeniyor. Delillerini söylüyorlar. Bazıları diyor ki yemiyor. Onlar da delillerini söylüyorlar. Ha, bu işte bir deniz olduğu için ters da yenir. E biz de aynı zamanda bunu diyoruz. Yani her şeyi, mesela İmam Ahmet'e sorduğun zaman köpek balığı yenmez mi diyorsun? Mezhebine göre ne diyoruz? Yenir. Yenir. O zaman timsah ondan neyle çıkartıyorsunuz? Böyle bir şey diyebiliriz. Saatimiz kaç oldu? Çeyrekler. Şey yapalım, bu bugünlük bu hadiste inşallah yetinelim. Eğer dediğim gibi kağıt kalem getirirseniz, nokta şerseniz. Yani burada da hadislerin metinleri var. Yani sadece şu sana, yani faydalanırsın bundan. Ama burada her şeyi bulamayabilirsin. Tabii ayrıca yazmak için ayrı yeten... tabii ayrı yazmak olsun. Ama önünde de hadisin metni olması, görmen <gülüyor> açısından tabii ki faydalı. Şey yani. Tamam, tamam.